Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz şimdi programımızın başında duyurmuştuk aslında dün de konuşmuştuk Açık Dergi içinde kadınlar birlikte güçlü grubu 8 Mart için hatta 8 Mart'a doğru kadınlar birlikte güçlüğü organize etmeye örgütlemeye devam ederken 14 Şubat'ta da sessiz kalmadılar bugüne Sevgililer Günü'nde eşitsiz aşka da hayata da hayır diyorlar nedenini Feride Eralple konuşuyor olacağız hoş geldin Feride. Merhabalar. Ee, ben bir küçük girizgah yapmış oldum ama e, bir yandan yanılmıyoruz değil mi? 8 Mart'a doğru kadınlar birlikte güçlü bir... Kampanya grubu ve evet. e, bir, bir şekilde aslında bugün de 8 Mart'ı referans vererek devam ediyorsunuz yolunuza. Nasıl çıktı bu fikir? Önce bir buradan başlamak istiyorum ki bu arada dinleyenler için de hatırlatalım. Bir, bir saat sonra Beşiktaş Hakan Pastanesi'nin yanında Beşiktaş Meydanı'nda da diyebiliriz 19.30'da e, eylem başlayacak. Kadınlar birlikte güçlü 14 Şubat sevgililer gününde eşitsiz aşka da hayata da karşı hayır demek için bir araya geliyorlar. Ben uzattım, sen anlat istersen. Hoş geldin Yener. <gülüyor> e, bu fikir aslında biraz şöyle çıktı. E, yani şu anda dünyada yükselen bir kadın hareketi var. Yani Arjantin, İzlanda, Polonya, çok İtalya birçok ülkede çok kalabalık kadın eylemlerinden sonra grev çağrılarını tanık olduk. İşte. Kadınların Washington'da ve bütün Amerika'da yaptıkları yürüyüşlere tanık olduk. Onların da uluslararası grev çaresi meydana geldi. Biz de aslında ilk olarak şunun için toplandık. Bu sene 8 Mart'a doğru giderken yani 8 Mart gününde her zaman burada da yani Türkiye'nin birçok farklı yerinde olduğu gibi İstanbul'da da güçlü kadın eylemleri oluyor ama sadece bir gün sınırlı kalmasın oraya giden süreci de birlikte yani farklı farklı gruplardan farklı çevrelerden kadınlar birlikte organize edelim ve daha güçlü organize edelim diye bir kaygıyla bir çare yaptık oturduk konuştuk ve böyle bir kampanya ismiyle ortaya çıktık 18 yani Mart'a kadar sürecek olan bir kampanya ve ilk, ilk eylemini de yani 14 Şubat aslında zaten sembolik bir gün Hı -hı. feministler de farklı kadın grupları da ...yıllardır 14 Şubatlar'da çeşitli eylemler yapıyorlar. E, bu yüzden biz de ilk eylemimiz olarak 14 Şubat'ı seçtik. Çünkü biz sadece eşitsiz e, hayata değil eşitsiz başka da hayır diyoruz. Ama sadece eşitsiz başka değil hayata da hayır diyoruz. Yani biz kadınların hayırları çok çeşitli. Evet. E, özellikle de e, şu an Türkiye'nin gündeminde e, bir, bir başkanlık referandumu varken de... E, ...bu çeşitli hayırlarımızın değerli olduğunu da düşündük. Evet ve aslında... E... Bir yandan da şunu söylemek lazım, sokağa çıkmanın zor olduğu ve bir şekilde de nispeten azaldığı bu günlerde kadınlar birlikte güçlü diyebilmek ve böyle bir kampanya örgütlemek de zor gibi gözüküyor. Siz nasıl deneyimler yaşıyorsunuz? Bu karşıdan gözüken hali mi yoksa hissettiğimiz hali mi sizce nasıl gidiyor içinde olan insanlar olarak? Açıkçası tabii ki yani her zaman çeşitli şeylerin zorluğu var ama biz şimdiye kadar yani kadın hareketi, feministler vesaire olarak e, yani barış için kadın girişiminde olsun barış eylemleri yap, işte 25 Kasım'da olsun hemen öncesinde cinsel istismar eylemleri olsun zaten sokağa çıkmadan zor olduğu zamanlarda sokağa çıkmayı hep başardık bunu hani biz sadece biz değil e, teker teker gelen o kadınların öfkesi, isyanı, azmi, orada olma iradesiyle başardık ve zaten e, bu yüzden çok coşkulu, e, çok da e, e, kalabalık şekilde sokakta olabilmemizden dolayı ve aslında bir kadınları kapsayan sözler söyleyebilmemizden dolayı çok da zorlanmadık. Yani başka sebeplerle sokağa çıkıldığında çıktığımızda karşılaştığımız baskılardan açıkçası daha az baskıyla karşılaştık. Yani biz kadınların bütün gündelik hayatı baskı zaten. Hı hı. İşte şiddet zor vesaire. Sadece söz konusu Makro siyaset olunca değil delik hayatlarımız böyle. Yani gündelik hayatlarımızdan zaten alışık olduğumuz bir şey mücadele etmek. Hı hı. Ee, bu yüzden de belki bilmiyorum yani e, kadınlar kendi hayatları için gerçekten sokağa çıktıkları için sokağa çıkmayı bırakmıyorlar. Yani bunu gör, görüyoruz. Farklı farklı ülkelerde de görüyoruz. Türkiye'de de görüyoruz. Bizim için sadece e, ülke siyasetine ilişkin bir şey değişmiyor. Aynı zamanda e, kendi bizzat günaydın dediğimiz günler İçerisinde yaşadıklarımız değişiyor <Gülüyor> ve biraz böyle buna isyanımızla bir araya geliyoruz. Aslında en güçlü siyasette diyebiliriz bu bağlamda Türkiye'de. Ee sokağa çıkan en azından sokakta görünür olma halini e, en net yaşatan siyasetlerden ve yaşayan siyasetlerden biri diyebiliriz kadınlar için. Peki bu sene için özellikle birbirinden farklı kesimlerden kadınlarla ve birlikte organize edelim dediniz 8 Mart'ı. E, hangi kesimleri kapsıyor bunlar? Yani biz özellikle e, hem bağımsız yani kadın örgütlerinin <gülüyor> içerisinde yani bu gibi bir Organizasyonun içerisinde olması önemli. Burada bu, yani, arada bu kadına... şunu es geçmemek lazım aslında. Şimdiye kadar herhangi bir 8 Mart'ta tek başına bir kadın örgütü ismiyle örgütlenmedi. Yani hani Yok, şimdiye evet, kadar da hep böyleydi öyle evet. bir yanlış anlaşılma olmasın yayınımızda. Evet evet. Yok 8 Mart'ın <gülüyor> kendisi zaten hep e, evet. gündüz mitingi 8 Mart platformu tarafından mı organize ediliyor? Bir sürü farklı kurum bir araya geliyor orada. Gündüz gece yürüyüşü de organize etmeye talip olan tüm feministler tarafından yani açık çağrıyla organizasyonu yapılıyor. Ee, şimdi bu kampanyada da aslında biz birazcık daha hem e, daha şeyden yani e, normalde bir araya e, sadece imza metinlerinde diyebiliriz geldiğimiz işte Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği falan gibi. Hı hı. E, dernekleri de çağırdık toplantılarımıza. E, farklı farklı işte Ankara'da e, ne bileyim olan kurumlar, kurumlarla da görüştük. E, Kırmestik'e karşı Müslümanlarla zaten daha önceden de hani birlikte yol yürüyorduk. Hı hı. Ee, olabildiğince böyle e, herkesin olur diyebileceği bir sözle ve bir yaklaşımla hareket etmeye çalışıyoruz. Ve bunun aslında büyüyeceğini de düşünüyoruz. Yani 8 Mart'a doğru şu anda aslında 14 Şubat sonrasında bir sonraki toplantımızda e, 8 Mart'ta giden süreçte, yani 8 Mart günü için bizi de uluslararası grev çağrıları gibi, esnek video örgütleyip örgütleyemeyeceğimizi tartışacağız bu perşembe günü hmm. bunu yaparsak yine yani Türkiye'deki bütün isteyen kadın kurumların bağımsız kadınların bir, bir, bir kişilerin vesaire katıla, katılabileceği istediği şekilde katılabileceği esneklikte biçimler üzerine düşüneceğiz Çünkü bizim derdimiz hani birilerinin sözü öne çıksın ya da işte belli bir biçim üzerinde ısrar edelim değil ne kadar çok insan e, ...katılabilir ve kendini içinde ifade edilebilirse o kadar güçlü oluruz. Evet tek bir mesajın çıkmasından da ziyade belki de e, kalabalığı tek bir çatı altında toplayabilmek... ...daha e, doğru ve kolaymış gibi duruyor bu günler içinde söylersek gibi. Peki perşembe günü toplantı nerede? Madem onun haberini vermiş oldunuz... ...şimdi hı, biz de e, soralım. Feminist mekanda toplanıyoruz. Hı hı. E, kadınlar Birlik Delişli kampanyası için ve bu 8 Mart... Ee, ...için de ...Feminist Mekan'da... Hı hı. Ee, ...zaten... Facebook üzerinden bakarak da... Işte ...internetten bakarak da adresi bulunabilir. Evet ve saatlerde yine... E, ...orada ilan ediliyor ve... ...zaten diğer toplantılar da o sayfa üzerinden ilan ediliyor... Hı -hı. ...takip ettiğimiz kadarıyla bizlerinde... ...bu akşam e, neler olacak... ...hep beraber izliyor olacağız... ...ama kadınlar birlikte Hı -hı. kampanya grubunun... ...bir çeşit e, aslında kendini deklare ettiği... ...günde bugün... ...bu yüzden de kıymetli... E, ...bana kalırsa 14 Şubat'ta sokağa çıkmış olmak... ...eklemek istediğiniz bir şey olur mu acaba? Ufak bir sürprizimiz var bu akşam için... Hı -hı. Ee, ...çok uğraştık... ...umarız olur... ...umarız Hı -hı. işler bir sorun olmaz ama... Işıklı bir tankaret hazırladık. O yüzden coşkulu ve hareketli bir şekilde, yani sokakları hem kendi işte ışıklarımızla hem coşkumuzla şenliğimizle, hani böyle iç sıkıcı ve iç daraltıcı bir şekilde bir araya gelmekten de çok sıkıldık. Ortam zaten çok çok Değil sıkıntılı mi? içinde bulunduğumuz ortam biraz kendimize neşe katmak için bir araya geleceğiz. Böyle o yüzden umarız bir teknik sıkıntı yaşanmaz ve ışık kopan kartımızın etrafında toplanırız. Şahane. Bir de e, el emeği Pankart burada bu kez başka bir haliyle duruyor olacak o zaman. E, bir saat sonra saat 19.30'da Beşiktaş Hakan Pastanesi'nin önünde olacak kadınlar birlikte güçlü grubu Feride Eralt ile beraberdik. Şimdi yayınımızda. da çok teşekkür ederiz katıldığın için. Evet ben teşekkür ederim i̇yi günler. Yine görüşmek üzere iyi günler. Görüşürüz. what to say, you don't remember what to do, you don't remember where to go, you don't remember who to choose. Sunshine reminds you of concreted skies. Hey, you thought you were flying, ah, but you happened to open up your eyes when you found yourself falling. hello pleasant street thought I'm back again are we last year I let your lover When he comes to your room all he's gonna spin you is He's gonna weave you all around His emerald look But softly me free why don't you baby get out my life why don't you baby oh you don't really love me you just keep me hanging out oh you don't really want me you just keep Running around Playing With my heart Why don't You get out of My life And let me get A fresh start Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Tim Buckley'di geride bıraktığımız parçanın sahibi. Pleasant Street ve arkasından da bir Amerikan klasiği You Keep Me Hangin On isimli parçalar. Ee, evet bir canlı kayıttı gitarı ve sesini duyduk Tim Buckley'nin. ...70 yıl önce bugün dünyaya gelmişti... ...Tim Buckley çok erken yaşlı... ...overdozdan 28 yaşında... ...hayatta feda etmiş olmasına rağmen geriye bıraktığı eserler onu... E, ...popüler müzik içerisinde şimdiden... E, ...çoktan daha doğrusu... ...kıymetli bir yere oturtmuş vaziyette... ...Evet Açık Radyo ve Açık gidedik ...şimdi bir başka söyleşiye geçiyoruz... ...yarın e, Kar Sanat ve Mefisto'da... ...bir sergi açılacak programın başında... E, ...kısaca bahsetmiştik... ...ayrıntı yılları 30. yılını... E, ...bir seri etkinlikle kutlamakta çıkaracak kitapların e, yanı sıra e, evet bu e, vesilesiyle de biz bir kutlama mahiyetinde bir söyleşi koyuyoruz. Şimdi yayına sevgili Adalet Çavdar'a da çok teşekkür ederiz. Burhan Sönmez'le zira geçtiğimiz günlerde bir araya gelip eee Erteğin Direktörü Burhan Sönmez'le bir araya gelip e, ufak bir değerlendirme yaptı. Şimdi sizleri bu söyleşiyle baş başa bırakıyoruz. İki yıldır bir fil ee... Ne diyeyim, bu rolde mi, e, bu görevdeyim? E, ondan önce de tabii ki ayrıntı yayınlarına e, dizi danışmanlığı yapıyordum dışarıdan, hı hı. E, katalog öneriyordum. E, bu dediğim toplam hepsi 4-5 yıllık bir e, geçmiş eder. E, asıl olarak tabii ki ayrıntı kuruluşundan beri, e, bizim kuşak için özellikle 12 Eylül sonrası kuşak hı hı. için e, bir tür e, deniz feneri gibiydi o en zor en karanlık günlerde insanlar e, nereye doğru gideceğini bilemezken e, gerek edebiyat alanında gerek e, düşün felsefe sosyoloji alanında e, pek çok e, iyi çalışma vardı ayrıntı onlar içinde belki de en çok dikkat çekenlerden birisi e, olmuştu özellikle e, ana akım e, sol sosyalist e, düşün e, dünyası içinde. Alternatif bakışları, <gülüyor> e, gerekirse kendine dönük eleştirileri de e, göz önüne alın, e, eleştiren özgürlükçü bakışları e, temel alan bir yayın çizisine sahipti, bu çok önemliydi. E, bugün de hala Ayrıntı Yayın Evi e, bu çizgide kendi yayıncılığını e, çeşitlendirerek ve zenginleştirerek e, sürdürüyor diyebilirim. E, peki 30 yıllık bir yayın dünyanız var, daha yayın geçmişiniz var. Ağrıntının kuruluşundan bugüne kadar hem bir okuyucusu hem de içerisinde bulunan bir insan olarak iğmesini nasıl değerlendirirsiniz? Zeyn politikasını nasıl e, tanımlarsınız? Ee, İğmesi e, basamakları yükseldiği bir e, merdiven gibi tarif edebiliriz. E, i̇lk başlarda e, çok küçük temkinli atılan adımlar, az sayıda kitap e, ve çok özene seçilmiş e, az sayıda yazarla yola çıkmıştı. Zamanla tabi okurun ilgisi arttıkça yayın evi o zaman demek ki okur bu yaklaşımıza karşılık veriyor. O zaman biz de adımlarımızı daha sık, daha hızlı atalım diyerek bu sefer hem yayın sayısını arttırma hem de yayınladığı türleri çoğaltma Diyelim ki daha önceleri felsefeyle, sosyoloji gibi ya da edebiyatın belli türleri gibi birkaç alanda yayın yaparken bugün yayınladığımız dizilerin sayısı 30'u geçmiş durumda. Hı hı. 30'dan fazla dizilerimiz var. Sadece geçen yıl 3 yeni dizi başlatmıştık. Bu yıl yine ayrıca 3 yeni dizi daha başlatacağız. Yıl ortası gibi. Peki. 30. yıl için yayınladığınız üç özel kitabınız var. E, Marks Zamanın izinde ve 101 Gece Masalları. Bu kitapları kısaca sizden de dinlemek istesem. Tabii. E, biz bu e, hazırlığı bir buçuk gün önce e, başlattık. 30. E, yılımız e, özellikle bininci kitabımızın yayınlanmasına e, denk geliyordu. O zaman dedik biz bunun hazırlığını buna göre özel yapalım. 30. yıl için e, bir sergi organize ettik. E, i̇şte bu hafta açılıyor bir ay, üç hafta sürecek bir sergi. Bir de bu 1000. kitabı kalıcılaştırmak için özel bir çalışma yapalım dedik. Ama bu 1000'in sadece kendisi olmasın, bir öncesi ve sonrasıyla beraber 999 1000 ve 1001. Hı -hı. kitaplar olarak bakışımızın zenginliğini ve yaratıcılığını ifade edecek farklı alanlarda kitaplar olsun istedik. 999. kitap, Marx'ın bütün eserlerini en iyi biçimde özetleyen, çalışma olarak bilinen bir seçki. Marx'ın Seçme Yazılar kitabı. Biz ona Hayalet adını verdik ya da Hayal-Et anlamında da okunabilir. Bir diğeri, birinci kitabımız bizim kendi telif çalışmamız olsun istedik. Bunun için Ercan Kesar'la konuştuk, Enes Rıza'yla konuştuk, sağolsun ikisi de bizi kırmadı. Aynı zamanda e, bu kitap fikrini de e, benimseyerek e, bizden daha çok sahip çıkarak çok iyi e, bir çalışma yürüttüler. Çok yorucu oldu tabii ikisi içinde. E, fotoğrafların sürekli e, seçilmesi, değişmesi, yazıların ona göre yazılması, yazıların tekrar değişmesi inanılmaz bir e, trafikle e, işledi ve sonuçta şunu söyleyebilirim. Daha önce bizde benzeri görünmeyen bir kitap çıktı ortaya. Sadece seçilmiş fotoğraf için yazılmış özel edebi bir metin. Başka yerde bir örneği olduğunu sanmıyorum. Bir devamında amma da 1001. düşündüğümüzde ismi de tesadüf denk gelmiştir. 101 Gece Masalları dediğimiz ölümsüz bir eser. Çünkü bu eser 7 yıl önce keşfedildi. Bundan yaklaşık 20-30 yıl önce A. Han Müzesi tarafından bir Londra'daki bir müzayedede satın alınmış. 800 yıl önceye ait bir el yazması, Endülüsü el yazması, e, ama el yazmasının içeriğindeki e, o masalların tarihi önemi fark edilmemiş. Ta ki 7 yıl önce Almanya'daki bir sergi sırasında e, ünlü e, oryantalist araştırmacı Claudia Ott sergi gezip o metni fark edene kadar. Metni görünce, tabi birkaç örnek sayfası sadece sergide. Ee, orada e, orijinal bir şey olduğunu hissediyor ve sonra izin alarak metnin tamamını inceleyince 1234 yılına ait 101 Yece masallarının orijinal el yazması olduğu ortaya çıkıyor. Ee, bu kitap hemen tabi alınıp Almanca'ya çevrilince biz de aldık. tabii ki orijinali Arapça olduğu için <gülüyor> biz Almancasına e, e, alsak da bunun Arapça orijinalle karşılaştırarak çift dili bir çeviri e, gerçekleştirdik. Böylece e, orijinaline bağlı ama aynı zamanda Almanca'da e, bunu yaratan oryantalist Claudia Otun e, orada metne yaptığı bazı müdahaleler var. Hı -hı. Onları da e, alabilmek için böylece iki dili üzerinde bulundurduk. E, özellikle kitabı okuyacaklara e, iyi bir haber anlamda e, söyleyeyim. Kitabın sonuna Claudio Otun yazdığı muazzam bir son söz var. Hı -hı. Onu herkesin kitabı okumadan önce o metni okuması gerekir. Çok güzel. Ee, 30. yıl için nasıl bir sergi e, düzenlediniz? Ne, ne tarz etkinlikler olacak sergide? Evet, evet. ee, sergi için biz e, şöyle bir şey istedik. Ee, özellikle 12 Eylül'den bu yana e, son 30-40 yılda Türkiye'de yayıncılığın yaşadığı e, süreci anlatmak istedik. E, bu tabii ki ayrıntının e, doğumuna ve Hı -hı. bugün geldiği yaşa e, denk düşen bir e, periyot. Çünkü biz de 1980'lerde kurulmuş, doğmuş bir yayın eviyiz. Türkiye'de bugün ön plandan olan pek çok yayın evi gibi. İletişim, e, ya da Sel, ya da Metis, bütün bu yayın evleri aynı dönemde doğmuş e, ve iyi yayıncilik yapmaya çalışan e, yerler. E, bunu ifade etmesi için e, o günden bugüne Türkiye'de e, kitabın e, okurlarla kurduğu bağ ve bir de kitabın iktidarlarla yaşadığı sorunlar bu ikisine odaklanan e, çalışmalara e, biz e, yönelelim dedik. Bunu yaparken iki ayağı var serginin. E, biri e, çok değerli 7-8 e, sanatçı arkadaşımızın hazırladığı e, özel yaratılar, işler var. E, İstolasyonlar var. Hı hı. E, ve bir de e, doğrudan görsellerin ve ona uygun e, metinlerin sergileneceği ayrı bir e, alan var. Bu ikisine denk düşecek şekilde biz yan yana iki salonu e, aldık. Hı hı. E, daha önce örneğe var mıydı bilmiyorum. Bir sergi ama iki ayrı salonda. E, karşı sanat sergi salonunda Beyoğlu'nda hemen bir yan sokağında da Mephisto Kitap Evi. Birini gezen çalışmanın farklı bir boyutunu görecek. Hı hı. Sonra diğer tarafına gelen e, bu serginin diğer e, tablosunu görecek üç hafta sürecek. İşte bu e, ayın on beşinde başlıyor. Çarşamba günü başlıyor ve sekiz Mart. Dünya e, Kadınlar Günü'nde e, son bulacak. Yine o günde özel bir çalışma ile son bulacak bir e, sergi. Sergi boyunca yapılacak. Pek çok evet. etkinliğimiz var. E, Perşembe akşamları sergi boyunca her Perşembe akşamı Mefis e, Kitap Evi'nde bir söyleşimiz olacak. Evet. Farklı konularda. E, hafta sonları e, daha çok çocuklara özel ve genç yetişkinlere yönelik örneğin mücellit atölyesi, hmm. e, kitap ciltema atölyesi veya e, ex libris atölyesi e, gibi atölyeler yapılacak. E, bunun yanı sıra iki sergi salonu arasındaki küçük sokak, 50 metrelik bir sokakta pek çok iş yeri var. Kafeterya, e, çay ocağı, berber, Oralardan e, 6-7 tanesinde de özel e, çalışmalar olacak. Onlar da sergiye dair ettik. Zaten hı hı. sergin afişinde onların da adı anılıyor. E, Örneğin oradaki bir kahvehaneye gittiğinizde orada gün içinde kitaplarla ilgili bazı tanıtımlar, e, bazı çalışmalar olacak. Hepsinde var. Mahalle heyecanlandırmışsınız. Evet, evet. Çok güzel. Peki, çok teşekkür ederim Burhan Bey zaman ayırdığınız için. Çok, çok teşekkür ediyorum. Dağılın. Çok sağ olun.